Ağzı belli Allah min Şeytanı ve salam ala ya Seyyid Alevelin ve lahirin. Ve ila Jami'l Ambiayi ve Musallim. Ve ila Jami'l Ve Bu gece ragib kandili. Hepinize kandili mübarek olsun. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Regaib gecesi geldiğinde, Regaib gecesi Recep ayının ilk cuma gecesidir. Allah, beni kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca kullarını mağfiret eder buyurdu. Neden böyle buyurdu? Allah kullarını ne kadar çok mağfiret ettiğini, mağfireti dileyenin bütün kullarının günahını affedeceğini, mağfiret edeceğini beyan etmek için böyle buyurdu. Misal verdiği yani. Onun için bu gece mahfiret gecesidir, af gecesidir, tövbe gecesidir. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı, mutlaka bir hikmeti olmalıdır. Mümin hayatına, manevi hayatına yeni bir başlangıç yapsın diyedir. Yeni bir başlangıç. Yönünü Allah'a döndersin diyedir. Tövbe ettim, af diledim, mahfiret diledim. Rabbim de beni affetti, mahfiret etti. Bundan sonra kendimi kirletmemeye çalışacağım. Allah'ın rızasını kazanmak için çabamı, gayretimi sarf edeceğim desin diyedir. Eğer böyle demezse sadece ben tövbe ettim, günahlarım af oldu, eski halime devam edeyim derse, bu geceden istifade etmemiş olur. Böyle bir imkanı değerlendirmemiş olur. Allah birini af ettiğinde, mağfiret ettiğinde kesinlikle bu af, bu mağfiret onun üzerinde görünür ve o gönlünde bunu tadar ve yaşar üzerinden ağır bir yükü indirmiş gibi, Rabbi ile arasındaki perdeleri kaldırmış gibi, bunu tadar, tatması gerekir. Tatmadıysa, tövbesi de, istiğfari de, af dilemesi de taklidi olmuştur, lafta kalmıştır yani. Hepimizin üç aylar olarak bildiği Recep, Şaban, Ramazan, Hepsi de kıymetini, değerini Kur'an'dan alır. Ramazan ayı o aydır ki onda Allah Kur'an'ı indirmiştir, inzal etmiştir buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan kıymetini Kur'an'dan alıyor. Şaban da, Recep ayı da aynı şekilde kıymetini Ramazan ayından alıyor. Dolayısıyla hepsi de kıymetini, değerini Kur'an'dan almış oluyor. Kur'an o anda, o ayda indiği için, Ramazan ayında indiği için Ramazan ayına yakın olan iki ayda aynı şekilde kıymetini, değerini gelecekte Ramazan geleceği için önünde olduğu için kıymetini, değerini Ramazan'dan yani Kur'an'dan alıyor. Aynı zamanda Kul gönlünü kendini Ramazan ayına hazırlasın diyedir. Resulullah Efendimiz hem kendini hem sahabeyi, ümmetini Ramazan gelmeden önce Recep ayında, Şaban ayında kendilerini hazırlasınlar diye onlara gereken nasihati yapmıştır. O hazırlığı onlara yaptırmıştır. Eğer Kur'an bir ayda inerse o ay diğer aylardan farklı oluyorsa, özel olarak şeref alıyorsa Allah bize siz de şerefinizi kitabınızdan alın. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah müminlere şerefini indirmiştir. Bu Kur'an sizin şerefinizdir dedi. Sizin izzetinizdir dedi. Ne kadar Allah'ın kelamıyla beraber olursak o kadar aziz olur, izzet, şeref kazanır. Ne kadar uzak kalırsak o kadar izzetimizi, şerefimizi dolayısıyla Rabbimizi kaybederiz. Kur'an ile olan ilişkimize, alakamıza muamelemize bakacağız Allah'ın bize emanet ettiği emanetine ne kadar sadık olduğumuza ne kadar onu ciddiye aldığımıza ne kadar sadakat gösterdiğimize bakacağız müminler gibi sadakat mi gösteriyoruz yoksa kainler gibi ihanet mi ediyoruz ona bakacağız eğer dense ki biz zaten dinimizi başka kitaplardan öğreniyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Dinimizi öğrenmişiz, yaşıyoruz. Alimlerimiz de öyle söylemiş, hocalarımız öyle söylemiş. Bizim Kur'an'a karşı herhangi bir sorumluluğumuz yoktur desek, Allah bunu kabul eder mi? Allah öyle mi söylüyor Kur'an'ı okumadan, anlamadan bir insan böyle bir yanlışa, böyle bir yanılgıya düşebilir. Ama Allah'ın ayetlerini okuyunca, Allah'ın ne söylediğini anlayınca, bilince herkes anlar ki Allah mutlaka kitabının okunmasını, anlaşılmasını, ahlaka dönüştürülmesini, amele dönüştürülmesini ister. Her anda Allah ''Bu konuda bana neyi emrediyor?'' demesini ve gereğini yerine getirmesini istediğini anlar. Onun için ayet-i kerimede Allah buyuruyor, müminler için, ''Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttırırlar.'' Allah'ın kitabından başka, ayetlerinden başka okununca, hiç kimsenin sözü, kelamı, kitabı, imanı arttırmaz. Hiçbir sözde hiçbir müminin imanı asla, hiçbir şekilde artmaz. İmani arttıran Allah'ın kelamıymış. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Bunun dışında kim bir şey söylerse hesabını Allah'a verir. ''Eğer birinin Allah'ın kitabını okuma imkanı varsa, anlama imkanı varsa, Allah'ın kelamını okumuyor, anlamaya çalışmıyor, ayetleri üzerinde tefekkür etmiyorsa, o Kur'an'a iman etmemiştir. O Allah'a iman etmemiştir. Kim söylüyor? Allah söylüyor, Resulü söylüyor.'' Hiçbir şekilde Allah'ın onu mümin olarak, Müslüman olarak, abd olarak kabul etmesi mümkün değildir. Kabul etmez Allah. Hiçbir bahane de üretemez. Eğer imkanı varsa dedim, neredeyse imkanı olmayan hiç kimse yok gibidir. Eğer o Rabbi ne söylemiş, onu anlamazsa, Anlamaya çalışmazsa Rabbini nasıl ciddiye almıştır? Ben Allah'a iman ettim. Sen Allah'a neyine iman ettin? Allah vardır. Bunu bilmeyen kim vardır? Bütün insanlar bunu kabul eder. Bunu kabul etmeyen hiçbir akıl sahibi yoktur. Eğer birinin aklı yoksa, geri zekalıysa başka şeyler söyleyebilir. Çünkü her şey her şey Allah'ı hamd ile tesbih eder. Hayatta, varlıkta her ne varsa hepsi mucizedir. Bu kadar mucize ile karşı karşıya kalan bir akıl sahibi hala eğer onun sahibini kabul etmemişse o zaten geri zekalıydır. Allah'ı kabul etmek demek Allah'ın kelamını sözünü kabul etmek demektir. Emrini kabul etmek demektir. Resullerini, nebilerini kabul etmek demektir. Ahireti kabul etmek demektir. Bununla beraber Allah'ı kelamıyla sevmesi, Resullerini sevmesi, ahireti sevmesi gerekir ki o mümin olsun. O Müslüman olsun. Yoksa Allah'ın kelamını ciddiye almayan Allah'ı ciddiye almamıştır. Allah'ın verdiği hükmü ciddiye almayan kendine göre hüküm verir, başkalarına göre hüküm verir, başkalarıyla işte bu hükmü Allah vermiştir der. Allah bu kitabı sadece alimlere mi indirdi? Yoksa bütün kullarına mı? Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Allah hitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor. Allah bu kitabı sana ulaşabildiğin herkese ulaştırasın diye indirmiştir. Bu durumda hem kitabı almamız gerekir, yetmez. Bir de ulaştırmaya çalışmamız gerekir. Yoksa kendi kendimize hayal kurarız ki Allah bizden böyle bir dini, böyle bir imanı kabul etmez. Bugün inşallah hep beraber peygamberlere imani anlamaya çalışacağız. Allah'ın nebilerine ve resullerine imani anlamaya çalışacağız. Nebilere, resullere nasıl iman edilir onu anlamaya çalışacağız. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın beyan ettiği gibi yani. Önce kardeşlerimize şunu söyleyeyim. Bugün regaip kandili hepimiz için yeni bir başlangıç olsun. Her şeyin bir yeri, zamanı vardır. Yeri, zamanı gelmiş ki söylüyoruz. Resullere imanı anlamaya çalışırken bunun Allah'ın emri olduğunu da göreceğiz inşallah beraber. Bundan sonra kardeşlerimiz, her bir kardeşimiz, ister burada olsun, ister başka şehirde olsun, ister dünyanın öbür ucunda olsun. Eğer bizi kabul ediyorsa bunu yapması lazım. Haftada bir gün Allah'ın ayetlerini ders edinmek için tanıdıklarını, akrabalarını, komşularını isterse bir kişi davete icabet etmiş olsun. Haftada bir gün kendi evinde Allah'ın ayetlerini ders edinsin. Bayanlar bunu kendi aralarında yapabilirler, erkekler kendi aralarında yapabilirler veya ailece yapabilirler. Şartlar, imkanlar onlar açısından nasıl uygunsa öyle yapsınlar. Haftada bir gün. Kur'an-ı Kerim'i açacaklar. Arapça bilsin veya bilmesin. Mealinden okuyacak, Fatiha'dan başlayacak. alemin diyecek. Davet ettiği komşusu olsun, akrabası olsun... Ben Allah'ın bu ayetinden şunu anladım. Siz ne anladınız? Veya Allah'a nasıl hamd etmemiz gerekir? Nasıl yaparsak hamd etmiş oluruz? Deyip Allah'ın ayetlerini aralarında ders edilmeleri gerekir. Yani orada bir kişiyi anlatıp öbürleri dinlemeyecek. Ders edilmek demek, evet, ona hep beraber iştirak edip her birinin, gönlüne gelen manayı söylemesi demektir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah'ın kulları Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelip Allah'ın ayetlerini ders edindiklerinde melekler onların ayakları altına kanatlarını serer Allah rahmetiyle onları ihata eder, kuşatır Onları rahmetinin içine alır. Melekler onları çepeçevre sarar, aşağı kadar. Hepsi melekler birbirlerini o meclise davet ederler. Meclis isterse iki kişi olsun. O fark etmiyor. Evimiz Allah'ın evlerinden bir ev olsun diye... Bunu yapmamız lazım. Evimize rahmet insin diye. Hem kendimiz hem de davet ettiklerimiz Allah'ın rahmeti içine girsin diye. Hep beraber böyle bir başlangıç yapacağız inşallah. Evinde Kur'an-ı Kerim mealiyle beraber olmayanlar ismini yazdırsın dağıtacağız, her evde mutlaka bulunması gerekir zaten, bir meal çalışmamız var yakında inşallah o da tamamlanır, onu zaten dağıtacağız arkadaşlara, şimdilik dağıtacağımız meallerle idare etsinler, Allah Hazreti Musa'ya buyuruyordu, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evheyna ila Musa ve ehihim. Musa'ya ve kardeşine Harun'a vahyetti ki en tebevvee li kavmikuma bi misre buyuten. Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın. Vecealu buyutekum kıble. Sizin bu hazırladığınız evler kıble olsun. Kıblegah olsun. Kıblegah evler. Yani gönülleri Koblaya çeviren, gönülleri Allah'a döndüren evler olsun. Bu durumda bunun neyle yapılması gerekir? Allah'ın ayetleri ile. Wa <gülüyor> Buna beraber namazlarınızı da kılın. Namazlarınızı ikame edin. Ve beşiril mu'minin. Müminleri müjdele. Böyle yapan müminleri müjdele. Allah müjdeleyince neyle müjdeler? Mahfiretiyle, cennetiyle, rızasıyla müjdeler. Böyle bir müjdeyi hak etmek için, nail olabilmek için evimizin kıble ev, kıblegah ev olması gerekir. Kıblegah evde gönüllerin Allah'a döndüğü evler. Allah'ın ayetleriyle Allah'a dönen evler. Evimiz Allah'ın evi olsun, kıblegah olsun. Kur'an'ın ders edindiği evler olsun. İnşallah hep beraber yapmaya çalışacağız. Söyledim, isterse bu bir kişi davetimize icabet etsin. Hiç kimse davete icabet etmese de kendi çoluk çocuğumuzla oturup kısa bir sureyi veya bir ayeti, beş ayeti ders edineceğiz. Daha sonra gerekirse sırasıyla hangi ayetler önceliklidir, gereklidir, onu gerekirse burada hazırlarız kardeşlerimize dağıtırız. Her hafta dersimizde belli olmuş olur. Peygamberlere imanı anlamaya çalışacağız. Peygamber kelimesi farsa bir kelimedir. Ya Nebi ya da Resul dememiz gerekir. Nebi ayrı, Resul ayrıdır. Resullere imanı anlatırken göreceğiz ki müminler iman ettiği Peygamberin Risaletine ortaktır. <Gülüyor> Nübüvvetine değil, peygamberliğine değil yani Risaletine ortaktır. Ortak olmak zorundadır. Ne kadar Risaletine ortak olursa o kadar vahyi taşımış olur, emanete sadakat göstermiş olur. Aynı şekilde o kadar onun kendi peygamberinin Resulü olmuş olur. Allah'ın kullarından istediği de budur. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki, içinizde hakka davet eden, hayra davet eden bir ümmet bulunsun. Kurtuluşa erenler de bunlardır. Asıl kurtuluşa erenler onlardır. Onlarla beraber olanlar da kurtuluşa erer. Onlara uyanlar da kurtuluşa erer. Bu sohbetleri kendi evlerimizde yaparken, Resulullah Efendimiz'in resulluğunu yapmış oluyoruz. Resul demek, gönderilen demek. Gönderileni ulaştıran demek, taşıyan demektir. Nebi ise nübüvvet sahibi haberi alan demektir. Nebe haber demektir. Alimlerimiz, her Resul nebidir ama her Nebi Resul değildir demişlerdir. Tam bunun tersidir. Zaten geçmiş alimlerden biri bir söz söyledi mi, sonra gelen alimler ona dokunmaya cesaret edemiyor. Hakkı gördüğü ve bildiği halde itiraz etmiyor ve edemiyor. Neden böyle yapıyor? Çünkü söylerse eleştirilir. Söylerse o söylediğini savunmak zorunda kalır. Bu zahmete katlanmamak için başkası itiraz etmesin diye onu söylediğini tekrar eder durur. Hepsi aynı sözü söyler. İş tam bunun tersi nedir? Ayetleri okurken göreceğiz. Allah kime Nebi diyor, kime Resul diyor göreceğiz. Nebi Allah'ın kitap verdiği, Allah'ın sahifeler verdiği, Peygamber dediğimiz zatlardır. Resul ise Allah'ın kitap vermediği, sahife indirmediği, sahifeler vermediği, yeni bir şeriat vermediği, bir önceki peygamberin risaletiyle, nübüvvetiyle, yani onun getirdiğiyle elçilik yapan, resulluk yapan kimselerdir. Eğer biri Allah'ın ayetlerini okumuşsa, dinlemişse, anlamışsa ve bunu insanlara taşıyorsa, nedir o? Resul. Kimin Resulü'dür? Kime resulluk yapıyor? Haberi getirenin Resulü'dür. Yani Resulullah Efendimizin, Nebi'nin Resulü'dür. Allah Resulullah Efendimiz için Hatem-i Nebi'nin dediği, Nebilerin sonuncusu Sen Allah'ın Resulüsün Ve Nebilerin sonuncusuysun dedi Artık kitap gelmeyecek Artık sahife gelmeyecek ama Resuller gelmeye Onun Resulleri gelmeye Devam eder Resul eğer Kur'an'ı taşıyorsa Allah'ın ayetlerini taşıyorsa Bu durumda Kimin Resulüdür? Kiminle beraber resul olmuştur? Resulullah Efendimizle beraber. Onun evet, risaletine ortak olmuş olur. Onun için ayet-i kerimede buyuru, buyuruyordu. Muhammedun Resulullah ve l Muhammed Allah'ın resulüdür onunla beraber olanlar da o resulluğu yapıyor, taşıyor. Bunu yaparken eğer o Allah'tan emri almışsa, o gerçek bir resuldur. Çünkü emri Allah'tan almış. Onunla beraber olanlar da, aynı şekilde ona Resul oluyor, gene Allah'ın Resulü olur. Yani müminler, Resulullah Efendimizin Resulleridir. Dolayısıyla onunla beraber Allah'ın Resulleridir, olmak zorundadır. Olmazsa ne olur? Beni ilgilendirmez demiş olur. Allah'ın emanet olarak bıraktığı vahyini, Kur'an'ı ciddiye almamış olur, ihanet etmiş olur. Onu taşımamış olur. Müminin mutlaka bu sorumluluğu taşıması gerekir. Eğer iman etmişse, Allah'a iman etmişse, Resulüne iman etmişse, ana iman etmişse, ahirete iman etmişse bu böyledir. Yoksa ben işte çalışıyorum, rızkımı kazanıyorum, imkan bulunca ibadetimi de yapıyorum, cennete giderim. Sen cenneti rüyanda bile göremezsin. Sen kul olmayı kabul etmemişsin. Sen dünyaya kul olmuşsun, abdolmuşsun. İnsan ya Allah'ın Resulü olur ya da şeytanın Resulü olur. Şeytanın da Resulleri var mı? Elbette ki. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Firavun'un da Resulleri var. Ayetleri okurken göreceğiz. Resul kelimesini doğru anlamak lazım. Kime elçilik yapıyorsun? Kimin sözünü taşıyorsun? Kime hizmet ediyorsun? Kime hizmet ediyorsan sen onun Resulü elçisisin yani. Eğer sen Allah'ın ayetlerini taşıyorsan Resulluğu Allah'a yapıyorsun. Sen şeytanın sözünü taşıyorsan fitne çıkarıyorsan dedikodu yapıyorsan iftirayla meşgulsen sen şeytanın Resulluğunu yapıyorsun. Sen şeytanın elçisisin. Ya da Firavun'un elçisisin. Firavun'un sözünü taşıyorsan Firavun'un elçi oluyorsun. Allah'ın sözünü taşıyorsan Allah'ın elçisisin. Allah'ın Resulü'nün sözünü taşıyorsan, hadisi taşıyorsan sen Allah'ın Resulü'nün Resulü'sün, elçisi'sin. Bunu anlamayacak bir şey yok. Allah akıl vermiş. Herkes nerede bulunduğuna bakmalıdır. Kime hizmet ettiğine, kime Resul olduğuna, kime abd olduğuna bakmalıdır. Allah ne buyurdu? Şeytana abd olmayın. Sen onun yolunda yürüyorsan, onun vazifesini yapıyorsan, sen şeytana abd olmuşsun. Hem de bütün insanlara birden söylemişti. Ya beni Adem e enlate abdu şeytan. Ey Adem'in çocukları, şeytana abd olmayın. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır. Sen düşmanına abd olmuşsun, kul olmuşsun. Onun sana tavsiye ettiğini seviyorsun. Onu sevindiriyorsun. Onun peşinden koşuyorsun. Ve anibuduni. Haza sirat-ı Bana abdolun. Sırat-ı mustakim budur dedi. Nasıl? Allah'a abd olmak var. Şeytana abd olmak varsa Allah'a resul olmak, şeytana resul olmak vardır. Resul olmak abd olmaktan daha mı büyüktür? Yok Büyücü olan Abdolmaktır. olmaktır Kendini akıllı zanneden Geri zekalı Aklını kullanmayan Aklını başkasına kiralamış olanlar Aklını kullanmayanlar Benim bu sözümden Resulullah Efendimiz'den sonra Peygamber gelir diye bir mana çıkarmaya kalkışır Bu yanlış Böyle değil Peygamber gelmez. O Hatem'ün nebiyindir. Sen peygambere varis olmak zorundasın. Peygamberin getirdiğini taşımak zorundasın. Peygamber'e varis değilsen. Sen kime varissin? Kime varis olursun? Peygamber'e varis olmayınca geriye şeytan kalıyor. İblis kalıyor geriye. Ya peygamberine varis olursun. Ya peygamberine Resul olursun. Elçi olursun, onun getirdiğini taşırsın, onun resulü olursun, onun getirdiği Allah'ın kelamidir. Dolayısıyla Allah'ın resulü olursun ya da ya da şeytanın resulü olursun. Şeytan'a abd olursun. İnsan için bu iki şıktan başka şık yoktur yani. Biraz önce evlerimiz Allah'ın evlerinden bir ev olsun dedim. Kıblegah olsun dedim. Elbette ki birinin tamir edebilmesi için, gönülleri tamir edebilmesi için önce kendisinin tamir olmuş olması gerekir. Yıkılmış, viran olmuş, harap olmuş bir gönül başka gönülleri tamir edebilir mi? Edemez. Allah ayetleri gurun kalbine indirince o gönül o kalp şifa bulur, tamir olur, süslenir. Böyle bir gönül ancak Allah'ın ayetleri taşır, gönülleri tamir edebilir. Bakıyoruz kendisi yıkılmış. Harap olmuş. Şeytanın elinde çırpınıyor. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Şeytan bana vesvese verdi. Yok şu ya şöyle oldu? Böyle biri kimseye yardım edemez. Kendisi harap. Harabeye dönmüş. Önce ayağa kalkmak lazım. Önce bir ayağa kalk. Önce ben Allah'ın kuluyum de. Rabbim Rahman ve Rahim'dir de. Rabbim bana nasıl bir muamele yaparsa onu kabul ediyorum de. Rabbimin bana olan emrini yerine getirmem gerekirdi. Benim onun Resulüne ihanet etmemem lazımdı. Benim Resulümü, peygamberimi temsil etmem gerekirdi. Onun getirdiğini, onun taşıdığı, sahabenin taşıdığı gibi benim de taşımam gerekirdi. Önce Allah'ın seni koyduğu yere bir gir bakayım. Dur bir kere Allah'ın seni durdurduğu yerde. Sonra Allah sana yardım eder. Allah senin elinle hidayetini saçar. Nurunu saçar. Ayetlerini ulaştırır. Böyle bir harabiyetten, harap oluştan kurtulmak gerekir önce. Umutsuzluktan kurtulmak gerekir önce. Umutsuzluk şeytandandır. Eğer biri umutsuzsa, o şeytanın peşine takılmıştır demektir. Umutsuz olmuyoruz. Bunu yaparken Allah'a ben senin kurunum demiş oluruz. Resulullah'a ben senin ümetinim demiş oluruz. Evet ya Allah bıraktığın emaneti taşıyorum demiş oluruz. Yoksa bunları söyleme hakkımız olmaz. Evet Allah nebiler göndermiştir, Resuller göndermiştir. Rivayetlere göre Allah 125 bin peygamber göndermiş deliliyor. Evet, 100 binden fazla nebi ve resul göndermiştir. Bunların 300'den fazla 315, 313 tanesi nebidir. Hem nebi hem resuldur. Gerisi, geriye kalan o yüz binden fazlası Allah'ın Resulleridir. Allah ayet-i kerimede buyurur ki, Allah'ın Resulüne itaat edin, Allah'ın Resulüne itaat, Allah'a itaattır dedi. Ne demek bu? Allah'ın Resulü sadece Allah'ın ayetlerini anlatıyor da ondan. Allah'ın hükmünü anlatıyor da ondan. Bir kelime bunun dışına çıkarsa o Resul olmuş olmaz. Evet, önce Nebilere imanı anlamaya çalışalım. Allah'ın beyan ettiği gibi sonunda toparlayacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قولو آمنا بالله Deyin ki ben Allah'a iman ettim deyin. Ve ma ile ilina. ve Allah bize her neyi indirmişse ona iman ettik deyin. Ve ma unzile İbrahim. İbrahim'e neyi indirmişse ona iman ettik deyin. Ve İsmail ve İshak ve Yakub ve esbat torunlarına yani ve ma Musa ve İsa Allah peygamberlerin nebileri birbir bir saydı. Evet, İbrahime onun oğlu İsmail'e İshaka Yakuba o da Hazreti İbrahim'in torunudur. Ve espata onun torunlarına ve mautiye Musa ve İsa İsa'ya ve Musa'ya indirilene ve mautiye nebiyune min rabbihim bir de Rablerinin gönderdiği bütün nebilere nebilere gönderilenlere iman ettik deyin. La beyne ahadin minhum onların arasında hiçbir ayrım gözetmeyiz fark gözetmeyiz hepsi Allah'ın nebileridir peygamberleridir Allah bunlara vahyetmiştir, kitap göndermiştir sahifeler göndermiştir onlara ve onlara indirilene iman ettik değil ve nahnu'nallahu muslimun ve biz müslümanız biz bu konuda Allah'a teslim olanlarız. İtiraz etmeyiz yani. Bunlar nebiydi. Âmener-resûlu <gülüyor> Resul kendisine indirilene iman etti. Allah'ın resulü evet Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yani kendisine indirilene iman etti. Allah nebiye, evet, gerektiğinde nebi, gerektiğinde Resul diyor ama Resullere sadece Resul diyor. Evet, çünkü nebiler hem nebi hem de Resuldur. Vel mü'minun, mü'minler de Allah'ın Resulü'nün iman ettiği gibi iman ettiler. Kullun amene billah, hepsi Allah'a iman ettiler. ...eder, ve melaiketihi, meleklere iman eder, ve kutubihi, kitaplarına iman eder, ve rusulihi, bütün resullerine iman eder. La nuferriku beyne ehadin min rusulihi. Resulleri arasında fark gözetmezler. Niye fark gözetmiyor? Çünkü hepsi Allah'ın ayetlerini okuyor da ondan. Hepsi Allah'ın ayetlerini anlatıyor da ondan. Fark gözetilir mi? Gözetilmez. Hepsi resul olarak birdir çünkü. وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا Ve derler ki, işittik ve itaat ettik. İşittik ve inandık değil. İşittik ve anladık değil. İşittik ve itaat ettik. Niye itaat ediyor? Çünkü onlar Allah'ın emrini tebliğ ediyor. İtaat Allah'adır. Her neyi getirmişse, onu Allah emretmiştir. Dolayısıyla işittik ve itaat ettik derler müminler. غُفْرَانَكَ <gülüyor> رَبَّنَا ve mesir. Evet. Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz bizi mağfiret ederler. Çünkü dönüş sanadır. Çünkü hesabı sana vereceğiz derler. Bu ayet devam ediyor. Bakara suresinin son iki ayetidir. 285 286. ayetlerdir bunlar. La yukellifullahun nefsen illa vusaha. Allah hiçbir nefsi hiçbir kimseyi gücünün yettiğinin üzerinde bir teklifte ona bulunmaz bir yük yüklenmez bir teklifte bulunmaz Allah her neyi söylemişse kulunun gücü yeter hangi imtihana tabi tutarsa kulun gücü buna yeter laha meksebet ve aleyha mektesebet onun kazandığı iyilikten kazandığı kendi lehinedir Yaptığı yanlış da aleyhine yaptıkları da evet. aynı şekilde aleyhinde kazandıklarıdır. la لَا تُعَخِذْنَا اِنَّس۪ينَا Müminler derler ki Ya Rabbi eğer unuttuysak bizi muahaze etme. Yani bizi hesaba çekme. Ondan dolayı, unuttuklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. اَوْ Ya da hataen Hata işledikse, bilmeden, farkında olmadan hata işlediysek, bizi hesaba çekme. Rabbena, ve la tehmil aleyna isren kema hameltehu alellezine min qablina. Bizden öncekileri sınava tabi tuttuğun için, onlara yükleri yüklediğin gibi bize o ağır yükleri, sorumlulukları yükleme. Bizim gücümüz yetmeyebilir, onu gereğini yerine getiremeyebiliriz. Müminler böyle dua eder. Rabbena ve la ma la yetmediği, gücümüzün yetmediği yükü bize yükleme derler. Vaghfirna veğfir lena verhamna. Bizi affet, bizi mağfiret et, bize merhamet et, rahmet et. Ente Mevlana, sen bizim Mevlamızsın. Mensurna alel kavmil kafirin. Kafir kavme karşı bize yardım et derler. Bunlar mümindirler. Müminler böyle dua eder. Ve id akad Allah misak Allah nebilerinden yani peygamberlerinden misak almıştır, söz almıştır. Lema ateitukum min kitabın ve hikmetin. Andolsun ki size gelen kitap ve hikmetten sonra Sume jaa ekum resulun musaddikun lima ma Sonra bir resul geldiğinde sizin yanınızdakini de tasdik ediyorsa Litu minun ne bihi ve tensure nehu. Hem ona iman edeceksiniz hem de O'na yardım edeceksiniz diye Allah peygamberlerinden söz aldı. Kale ve وَاَخَصْتُمْ ala زَالِكُمْ isri." Allah buyuruyor. Bunu ikrar ettiniz mi? Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır yükümü aldınız mı? Kale قَالُوا اَخْرَرْنَا Dediler ki evet, ikrar ediyoruz, söz veriyoruz. Eğer sen bir Resul gönderirsen, bir Nebi gönderirsen, o yanımızdakini tasdik ederse, biz de hem ona iman ederiz, hem de ona yardım ederiz, deyip ikrar ettiler. قَالَ فَشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ mine الشَّاهِدِينَ Allah buyurdu ki, siz şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım derim. Bu durumda Allah'ın bütün nebileri, bütün Resulleri hepsi Allah'ın vahyini taşımıştır. Ve hepsi birbirini desteklemiştir. Allah hepsinden de söz almıştır. Birbirimizi destekleyeceğiz diye, birbirimize iman edeceğiz diye. Birbirimize yardım edeceğiz diye bütün Nebilerden, bütün Resullerden Allah söz almıştır. Onun için biri Allah'ın kelamını anlatıyorsa söz bitmiştir. Onu destekliyoruz sonuna kadar. Onun getirdiği ayete de iman ediyoruz. Onun Resulluğuna de iman ediyoruz. Ve ona yardım da ediyoruz. Her şeyin en güzelini ben yapıyorum değil... Kim güzel yapıyorsa onu destekliyoruz. İman etmek, sevmekse onu seviyoruz. Allah'ın ayetlerini taşıdığı için. Buraya taşıdığımızda mana böyle olur. Makane Muhammedun eba ahadin min ricaliikum. Muhammed sizin erkeklerinizden sizden hiç kimsenin babası değildir. Neden böyle buyurdu Allah? Evet, Resulullah Efendimiz, münafıklar dedikodu yapıyor. Allah buyurmuştu, o sizin için baba konumundadır. Ama sizin babanız manasına gelmez yalnız. İşte hani baba konumundaydı, bak şununla evlenmiş. Münafık işte. Onun için Allah buyurdu ki, Muhammed, sizden kimsenin babası değildir. Bu şekilde evet, zahiri olarak herkes hangi hakka sahipse o konuda o da, o hakka sahiptir. Yani eğer hepsinin babasıysa hepsi onun çocuğu mu oldu? Kimseyle evlenemeyecek mi yani? Evlenme açısından değil bu ayet. Nüzul sebebi Velakin Resulullah ama o Allah'ın Resulüdür. ve hatemün nebiyyin Nebilerin de evet, hatemî Mührüdür. sonuncusudur nebiliği mühürlemiştir ondan sonra nebi gelmeyecek yani Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusu resulların sonuncusu değil nebilerin sonuncusu ve kana Allahu bi kulli şeyin alima. Bilmeniz lazım ki Allah her şeyi bilendir. Allah ne söylediğini biliyor ne yapacağını biliyor. İna ohayna ileyke kema ohuna ila nuh Allah hitabe Resulullah Efendimize buyuruyor sana nasıl vahyetiyorsak nasıl vahyettiysek Nuh'a da öyle vahyetmiştik Nuh'a nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyediyoruz. Ve nebiyin peygamberlere nasıl vahyettiysek sana da öyle vahyetiyoruz. Sana nasıl vahyetmişsek diğer nebilere de öyle vahyettik. Onun için nebiler peygamberdir. Peygamber deyince nebi anlamak gerekiyor. Resul başkadır diyorum. Nebiler hem nebi hem de resuldür. Çünkü vahiy almış. Nuh aleyhisselam Allah'ın resulü değil miydi? Nebi de değil mi? Allah öyle buyurdu. Nuh peygamberlere Min ba'dihi ondan sonra gelen peygamberlere de Allah vahyetmiştir. etmiştir. Ve Hayna ile İbrahim İbrahim'e de vahyettik. ettik ve İsmail Allah burada nebileri sayıyor. İsmail ve İshak ve Yakup ve Esbat yani onlardan sonra gelen onların torunları ve İsa ve Eyüp ve Yunus ve Harun ve Süleyman. Ve atayna Davud'a Zebura. Davud'a da Zebur'u verdik. Bunlar hepsi Nebi. Allah Nebileri, Resulleri neden gönderdiğini beyan ediyor. Ya yühen ey Allah'ın nebisi peygamberi inna erselna ke şahiden. Biz seni şahit olarak gönderdik. Yani örnek olarak gönderdik. İnsanlar seni, müminler seni örnek alsın diye gönderdik. Ve müveshiren ve nezira. bir de seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. İman edenleri, müminleri müjdelersin, iman etmeyenleri de uyarırsın, cehennemle uyarırsın. Biz seni bunun için böyle gönderdik. Bütün nebiler, bütün resuller hem şahittir. Hem müjdecidir, hem de uyarıcıdır. Bunlardan biri eksik olursa, o nebi veya Resul olmaz. Ya da ne kadar örnek olduysa, ne kadar müjdeci ve uyarıcı olduysa, evet, o Resulluk'tan, müminlikten, varasetten o kadar payını almıştır. Vezkur fil kitabi İbrahim, kitapta Kur'an'da İbrahim'i de hatırlat. İnnehu kana siddiqan nabiyye. O sıdık bir nebiydi. Felamma i'tazalehum ve ma ya'budune min dunillah. Evet. Hazreti İbrahim onların taptıklarından kopup ayrılınca Weh nablahu İshak ve Yakub. Biz de ona İshak'ı ve Yakub'u verdik, müjdeledik. Ve kullen cealnâ nebiyyen. onların hepsini nebi yaptık. Allah nebileri özel anlatıyor çünkü. Ve beşernâhu bi İshakennabiyyen min sâlihin Bir de İbrahim'e İshak'ı ...salih bir nebi olarak müjdeledik. ''Vezkur fil kitabî Musa'' Kitapta Musa'yı da hatırlat. ''İnne vekane kâne ve kâne resûlen nebiya'' O muhlusti, Halis bir kuldi. O resul ve nebiydi. ''Ve vehebna lehu min rahmetina'' Bu da Hazreti Musa için biz rahmetimizden dolayı ona ihsanda bulunduk, hibe ettik. Eha <gülüyor> hu Harun nebiya. Harun'u da Hazreti Musa'nın o peygamberliğine ortak kıldık. O da Hazreti Musa ile beraber olunca, vahiy beraber alınca o da nebi oldu. Gus fil kitabı İsmail. Kitapta İsmail'i de hatırlat. İnnehu kâne sâdiqil ve'di. O vaadında sadık biriydi. Ve kâne resûlen nebiyya. Onu resul ve nebi olarak gönderdik. Vezkûr fil kitâbi idris. Kitapta İdrisi de hatırlat. İnnehu kâne sâdiqen nebiyya. O sâdiq bir nebiydi. Sadık bir nebiydi. Eğer nebi ise hem nebi hem resuldur. قَالَ اِنِّ عَبْدُ Evet, İsa dedi ki, ben Allah'ın kuluyum, el الْكِتَابَ bana kitap verdi, وَجَعَلْنِي Ve نَبِيَّ Beni nebi kıldı. Bana kitap verip, beni nebi kıldı. Demek ki kitabı alan nebiymiş, Resul değilmiş. اُلَئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَنَ اللّٰهُ minennabiyyin Evet onlar Allah'ın kendilerine inamda bulunduğu nimetler verdiği peygamberlerdir, nebilerdir. Min zurriyyati Adem. Adem'in zürriyetinden olan nebilerdir. Ve mimmen hamelnâ Bir de Nuh'un Nuh'la beraber gemide taşındıklarımızın Evet zürriyetinden gelenlerdir. Ve min zurriyyati İbrahim. İbrahim'in zürriyetindendir. Ve İsrail, İsrail'in yani Yakub'un zürriyetindendirler. Ve mimmen hedeyna. Onlardan bir kısmını hidayete erdirdik. beyna, Onları seçtik. İza tutla aleyhim ayatur rahman. Onlara Allah'ın, onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda yani nebilerin özelliğini anlatıyor. Hırru succeden ve bukiya. Yüz üstü secdeye kapanır ve ağlarlar diyor. Rahmanın ayetleri onlara okununca yüz üstü secdeye kapanır, ağlarlar secdede. Demek secdede ağlamak nebilerin, peygamberlerin işiymiş. Ve Rabu ke alemu bimemfise mawatiwaler. Rabül göklerde ve yerde ikisinin arasında ne varsa Hepsini bilir. Ve laqad faddalna Biz nebileri, peygamberleri bir kısmını bir kısmından faziletli kıldık, üstün kıldık. Peygamber olarak aralarında bir fark gözetmeyin dedi ama derece itibariyle, fazilet itibariyle onları birbirinden üstün kıldık. Ve atayna Davuda Zebura. Davuda da Zeburu verdik. Ya Ey Hənbi, Ey Peygamber, Allah hitabı işte Resul Efendimiz'e yapıyor, Limetu Haram'u Ma Ahal Leke, Allah'ın sana halal kıldığını, neden kendine haram kılıyorsun? Tepdagi merda te ezvacik, hanımlarının rızasını gözeterek sana helal kıldığımızı kendine neden haram kılıyorsun? Rahim. Allah gafur ve rahimdir. Ne dedi? Vazgeçti. Allah bir şeyi helal kılmışsa, nebi olsa, resul olsa hiç kimse onu haram edemez. Haram kıldığı bir şeyi de helal edemez. Yani nebiler, resuller Halal kılma ya da haram kılma yetkisine sahip değildir. Harami, helali Allah belirler. Allah bunu neden böyle beyan etti? Kendine haram ettiği şey Resulullah Efendimiz'in. Allah vahiyde bunu beyan etmiyor. Neyi haram kıldığını söylemiyor. Kendisine haram ettiği şey bal şerbetidir. Bal şerbeti. Resulullah Efendimiz hanımların evlerinden bir tanesinde bir bardak bal şerbeti içmişti. Başka iki tane hanımı dediler ki, bu orada bal şerbeti içmiş, ikisi iş birliği yapmışlar. Şimdi Resulullah Efendimiz geldiğinde her birimiz ayrı ayrı biz ona diyelim ki senden mekafir kokusu geliyor. Mekafir başka bir ot, kokusu koşar bir ot. Diyor gelince bir tanesi ona öyle söyledi. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki ben böyle bir şey içmedim. Sonra diyor diğer yanına gitince o da aynısını söyleyince diyor Allah Allah. Yani eğer ayrı ayrı iki kişi söylemişse olabilir. O zaman diyor dedi acaba o arılar, o balı o megafir çiçekini mi toplanmış? Kendi kendine öyle düşündü. Sonra anladı ki kızdı, bunun üzerine kızdı yalnız. Onların kıskandığı için bunu söylediklerini anladı, kızdı. Bir daha bal şerbeti içmeyeceğim dedi. Allah buyuruyor, neden kendine haram kılıyorsun? Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana halal kıldığını neden haram kılıyorsun? Allah gafur ve rahimdir dedi. Yani, Tövbe et dedi, bir daha böyle bir şey yapma dedi. Oysa ki bal şerbetini içmiyorum dese ne olur? Olmaz dedi Allah. Onun için halal ve haram koyma yetkisi sadece Allah'a aittir. Allah'ın hüküm kitabı Kur'an'dır. Onun dışına çıkılmaz. İlave yapılmaz. Herhangi bir şey çıkarılmaz. Allah neyi haram kılmışsa haram neyi halal kılmışsa o da halaldır. Herhangi bir şey için zararlı ya da faydalı demek ayrı şeydir. Ama helal ya da haram demek başka bir şeydir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdik. O zaman bütün nebiler, bütün resuller evet, alemlere, insanlara, insanlığa rahmet olsun diye gönderilmiştir. Rahmet olan şey nedir? Allah'ın kelamı, Allah'ın ayetlerini taşıdıkları için Alemlere rahmet oluyorlar. Daha önce Allah'ın vahyini almadan önce Resulullah Efendimiz kendine rahmetti. Ne zamanki Allah ona vahyetti, vahyi taşıdı, alemlere rahmet oldu. Biz de alemlere rahmet olana, iman eden müminler olarak evet, kendimize, ailemize, çevremize, komşularımıza, akrabalarımıza rahmet olmaya çalışmamız lazım. Allah Resulullah Efendimizin vasıflarını anlatıyor. Lehet ca'akum resulun min enfusikum. Sizden, sizin içinizden size bir resul gönderdik. Azizun alayhi ma anittum harisun aleikum. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size haris. O size çok düşkündür. Bil mü'minina o müminlere karşı Rauf ve Rahim'dir. Allah kendi ismiyle isimlendiğini beyan ediyor. Rauf ve Rahim. Allah ve melekleri nebisine, peygamberine selat ederler. Ona yardım ederler. Hangi konuda yardım ederler? Elbette ki her konuda ama Allah'ın vahyini taşırken o zaten onun işi o. O'nun vazifesi o. O'na yardım ederler. Ya eyyühellezine amelü, ey iman ettiğini iddia edenler, eğer gerçekten iman etmişseniz, sellu aleyhi ve sellimu teslima Siz de tam bir teslimiyetle O'na yardım edin. Yani O'nun istediği gibi, O'nun yaptığı gibi siz de O'na yardım edin. Eğer vahye Allah'ın kitabına varis olmuşsanız, Allah'ın kitabı şu anda size, sizde ve iş size düşmüşse, size kalmışsa, onun getirdiği o vahyi taşıyarak ona yardım edin. Onun yaptığı gibi yapın yalnız. O nasıl yaptıysa sizde öyle yapın. Tam bir teslimiyetle ona selat edin, destek olun. Eğer biri Allah'ın ayetlerini taşıyorsa, Yâ yuhalladîne âmenû ey iman ettiğini iddia edenler la terf'û esvâtakum fawla sesinizi nebinin, Allah'ın peygamberinin üzerine çıkarmayın sesinizi onun sesinden daha fazla yükseltmeyin ve la teşharû bil onu gelişi güzel rastgele çağırmayın كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْد Birbirinizi çağırdığınız gibi, birbirinize bağırdığınız gibi onu çağırmayın, ona bağırmayın. اَنْ تَحْبِتَ اَعْمَالُكُمْ Eğer siz bunu yapmazsanız, sesiniz birbirinizi çağırdığınız gibi onu çağırırsanız, birbirinize seslendiğiniz gibi seslenirseniz, sesinizi... Onun sesinden daha yüksek çıkarırsanız amelleriniz boşa gider. Wantum la teşhurul. Amelleriniz boşa gider. Buna beraber siz bunun farkında bile olmazsınız. Niye? Yani sen benim resulüme, nebime saygısızlık yapınca senin yaptığın ameli bile kabul etmiyorum dedi Allah. Hem de sen buradan haberin bile olmaz güzel yaptığını doğru yaptığını zann edersin ama amelin boşa gider. Mekan li ehli medineti ve men haulahum min el a'rab. Medine'deki Araplara, Medine ehline en yetehallefu an Resulullah Onların peygamberden geri kalmaları doğru değildir, yakışmaz. وَلَا يَرْغَبُوا bi enfusihim en nefsihi, Kendi nefislerini peygamberin nefsinden önce tutmaları yakışmaz. Kendini peygamberden daha çok sevmesi, rağbet etmesi yakışmaz. Peygamberi kendi nefsinden önce tutması lazım, kendinden daha çok sevmesi lazım. Ya yüceldine ameneu ey iman iddia edenler etiyullah ve etiyur resul Allah'a itaat edin resulüne itaat edin ve la <Gülüyor> amellerinizi boşa çıkarmayın Allah'a ve resulüne itaat etmezseniz Ameliniz boşa gider geçersiz olur yani Allah'ın resulü Allah'ın emriyle vahyiyle emrettiği için resulüne itaat edin buyuruyor. Ya yüce Allahu ve men tebeaka minel Allah ey benim peygamberim dedi. Allah sana yeterdir. Sana tabi olan müminlere de yeterdir. İkisini bir kefeye koydu. Elbette ki sana tabi olan müminler demek seninle beraber vahyi taşıyan evet, müminler demektir. Allah sana da yeter bütün insanlara karşı. O sana tabi olan müminlere de yeterdir dedi. Ya yehnebi, cahidin, kuffare ve münafiqid. Çavıllarla ve münafıklarla evet, cihad et, mücadele et. aleyhim, onlar o yanlışlarından caysınlar. Senin onlara muamele, mücadele. Onları caydırsın. Ve mevahum cehennemu ve bi'sel mesir. Onların gideceği barınma yerleri cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Yani kafirlerle, münafıklarla evet, cihad ederken onlar sende o caydırıcılığı görsün. Tavrını ortaya koy diyor yani. Ele boyu bükme. Makane lı Nebiine ve Peygambere ve Müminlere yakışmaz ve kesinlikle onlar için böyle bir şey yoktur. Peygamberlere ve Peygamberlere iman edenlere, onlarla beraber olanlara en yastaqfüru lil müşrikine ve u kanu kurba min ba'de ma tabayyana Onların yakınları da olsa, akrabaları da olsa onlar eğer müşrik olarak ölmüşse Enhum ashabu jahim onlar ateş ehlidirler ne peygambere ne de müminlere onlar için istiğfar etmek yakışmaz onlar için istiğfar etmeyin, istifar etmek de yakışmaz. Onların kafir olarak öldükleri belli olduktan sonra, müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere böyle bir şey yakışmaz. Böyle bir beklentilerin de olması da doğru değildir. En Nabiyyu evla bil müminine min enfusihim. Nabi Allah'ın Peygamberi müminler için canlarından daha önce gelir, daha evladır. Ve ezvarcuhu ümha tohum. Evet, onun sevgileri de müminlerin anneleridir. Ve kezalik'e jyalna li kulli Nabiyyin aduwen şeyati ile insi ve biz bütün peygamberlere bütün nebilere cinlerden ve insanlardan olan şeytanları düşman kıldık eğer biri peygambere düşmansa o insan olsun cin olsun o şeytandır yuhi <gülüyor> ila onlar birbirlerine vahyederler zuhruf kel birbirlerine yaldızlı söz süslü sözler söylerler. velev sha'ere Allah dileseydi onlar bunu yapamazdı Allah müsaade etmiş fezerhum ve ma onları o iftiralarıyla baş başa bırak. ve kazal ki cealnali kulli nebiyyin aduven minel mujrimin bütün mücrimler Allah'ın peygamberine düşmandır. Düşmanlık yapar ve kefa bir Rabbike hadiyen ve nesira. Hidayetçi ve yardım edici olarak Rabb'in kafi'dir. Endişe etme diyor yani. Peygambere ve peygamberin yolunda olanlara evet, endişe etmeyin. Allah kıyamet günü şahitler ve nebiler getirilir buyuruyor. Ve eşraha fi'l ardı bi nuri rabbihim yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlandığı zaman ve hudi al kitab kitap konduğu zaman ve ciye bin nebiyyine ve şüheda nebiler ve şahitler getirildiğinde nebiler ve insanlara örnek olanlar ortaya getirildiğinde ve hudiye beynehum bilhak aralarında hak ile hüküm verilir ve hum layüzlemun hiç kimseye onlara zulmedilmez. Ya İyuhellezide ey iman ettiğini iddia edenler Aminu Billa, Allah'a iman edin. Ey iman ettiğini iddia edenler Allah'a iman edin. Ve Resulühi ve Kitab, Resulüne iman edin, Kitabına iman edin. Elledi nezle ala Resulihi, Resulüne indirdiğine iman edin. Vel kitabillezi enzele min qabr. Daha önce indirilmiş olan kitaplara iman edin. Ve men yekfur billah. Kim? Allah'ı inkar eder. Ve melaiketihi, melekleri inkar eder. Ve kutubihi, kitapları inkar eder. Ve Resulihi, Resul'lerini inkar eder. Ve yevmil ahir, ahireti inkar eder. Ve gaddenle delalen be'idah. Uzak bir delaletle, delalette almış olur. Ya Beni Adem, ey insanlar, ey Beni Adem, inma yehtiye nekum, resulun milkum, Sizden bir resul geldiğinde, yakusun aleykum ayati, size ayetlerimi kısa eden, ayetlerimi izah eden, anlatan bir Resul geldiğinde فَمَنِتْتَقَ Her kim ki takvah sahibi olur, sorumluluğunu kabul ederse ve وَاَسْلَحَ kendini ıslah ederse, temizlerse, düzeltirse فَلَخَوْفٌ aleyhim, وَلَهُمْ يَحْسَنُونَ Onun için ne bir korku ne de bir hüzün vardır. Onlar onlar için korku yok, onlar mahzun da olmazlar. Mesele, Allah'ın ayetlerini dinlemekmiş. "Wemā lekum lā tu'minūna billāhi ve rasūl Size ne oluyor ki Allah'a ve Resulüne iman etmiyorsunuz? Yedrūkum li tu'minū bir rabbikum." O sizi Rabbinize iman etmeye davet ederken neden Allah'a ve Resulüne iman etmiyorsunuz? Fakat akade misakakum. Oysa ki Allah sizden söz almış, misak da almıştı ki Resulüne, ayetlerine iman edeceksiniz diye. İn kuntum mu'minin. Eğer müminseniz, siz iman etmiyor musunuz? وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّحِي Allah gönderdiği evet, peygamberleri erkeklerden seçmiş. Onu beyan ediyor. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler evet, erkeklerdendi. فَسْأَلُوا zikri الزِّكْرِ kuntum la تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, kitap ehline evet, sorun. İnna اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِيدًا عَلَيْكُمْ Biz Resul'i sizin üzerinize şahit olarak, örnek olarak, size örnek olsun diye gönderdik. كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَا فِرْعَوْنَا رَسُولًا Aynı şekilde biz Firav'na da Resul göndermiştik. Yani Firav'un iman etmedi, Firav'un oldu. Eğer siz de size gönderilen Resul'e iman etmezseniz, biram gibi oldunuz. Biram'dan farkınız kalmaz. Resulen mübeşşirine gönderdiğimiz resuller müjdecidirler ve munzerin uyarıcıdırlar. Li'alla yakune lin nasi ala Allah huceten ba'de'r Öyle ki insanların o gönderilmiş olan resullerden sonra Allah'a karşı bir delilleri kalmasın. Ya Rabbi bilmiyorduk, anlamadık demesinler. Ve kan aziz ve hakima. Allah aziz ve hakimdir Bütün izzet, bütün şeref onadır. Ona aittir ve hikmet sahibidir. Eğer resullerini gönderip onları uyarıyor, onları müjdeliyorsa bu onun hakim olmasından dolayıdır. Eğer bunu yapıyorsa bunda bir hikmeti vardır. Olmazsa olmaz yani. Ve bilhaki enzalnahu ve bilhaki nezelle ve ma erselna illa ve nezire. Biz onu Kur'an'ı hak ile indirdik. O da hak ile indi. Seni de yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ma erselna ke illa bu hitap sadece Resulullah Efendimiz'e aittir. Bütün Nebi, bütün Resuller içinde. Biz seni bütün insanlara gönderdik. Bütün insanlara. Beşiren ve nezira. Müjdeci ve uyarıcı olarak. Velakine ekseren nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Bunu bilmiyor. Her peygamber kendi kavmine gelmiş. Ulaşabildiği yere kadar tebliğini yapmıştır. Ama Resulullah efemiz kıyamete kadar Allah'ın nebisidir, resulüdür, müjdeci'dir, uyarıcıdır. Bütün insanlar ve bütün insanlık için cinler de buna dahildir. İnna erselnâke bil hakki beshîren ve nezîrâ. Muhakkak ki biz seni hak ile müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ve in min ümmetin illa krafiyha nezira hiçbir ümmet yoktur ki işlerinden bir uyarıcı gelmiş olmasın. <gülüyor> ve lakin bğasna fi kelli ümmetin resulu. Andolsun ki biz her ümmetten bir Resul çıkarırız. Her ümmetten, her kavimden. Eni'budullah, Allah'a abdolun, veçtenibut, tağut, tağuttan, Allah'tan başka her ne varsa, ne fikir, ne düşünce, ne inanış varsa, ondan içtinap edin, ondan sakının. Dedirttiriz. Ve minhum men hedallah, ve onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Allah onlara hidayet verir böylelikle ve minhum men haqqat aleyhi delale onlara iman edenlere hidayet veririz. İman etmeyenlere de delalet hak olur. Fasiru fil ard yer yüzünde dolaş. Enzur keyfe kane akibetul mukezibit. İnkar edenlerin, yalancıların, yalanlayanların sonun ne olmuştur? Evet. Gör. وَمَا mürseline İllaı ve şirine ve müziil Biz resulleri Allah burada resulleri anlatıyor Biz resulleri sadece yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz ve yücadeüllediğine keferu bil batili y bir o batilda olanlar O küfre sapanlar hakkı batılla geçersiz kılmaya çalışırlar. Yani batılla hak karşısında mücadele vermeye çalışırlar. Hakkı boşa çıkarmak için. Ve ayati ve Onlar benim ayetlerimle uyarıldıklarında sadece onları alay konusu ederler. Onları ayetlerimi alaya aldırlar. Kul de ki Ma kuntu bid'en rasul De ki ben resullerin ilki değilim. Kendi kendine türemiş bir resul değilim. Allah resulleri nasıl göndermişse beni de öyle göndermiştir. Wema edri mayyuf alu bi wala bikum yarb kıyamet günü Allah'ın bana ne yapacağını size de ne yapacağını bilmiyorum bilemem bunu in ettabiu illa ma yuha ileyye ben sadece bana vahiy olanı Allah'ın vahyettiği ne uyarım wema ana illa nezirun ve ben açık bir uyarıcıdan başka bir şey değildi. De. Allah bir de resullerin ismini beyan ediyordu. Ve inne İlyas leminel murselin. İlyas gönderilmiş olan resullerden. Ve inne Yunus leminel murselin. Evet, Yunus gönderilmiş olan resullerdendi. وَإِنَّ الْلُوْتَنْ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Lut, gönderilmiş olan Resûller'deyim. وَلَخَدْ سَبَخَدْ كَلِمَتُونَا لِعِبَادِلَ الْمُرْسَلِينَ Bütün Peygamberlerimiz için onlara şu sözümüz geçmiştir ki onlara şöyle vaat etmişiz ki innehum lehumul mensur. Hiç tartışmasız kesinlikle muhakkak ki Allah size yardım edecek. Siz Allah'tan yardım göreceksiniz. Ve selamun alel Göndermiş olduğum resullerime selam olsun. Evet bütün resullerime selam olsun. Resul demek gönderilen demekti. Allah melekleri de resul diyor. Elhamdülillahi fati's semavati vel ard, gökleri ve yerleri yaratan. Ca'ilil melaiketi rusula. Melekleri evet resuller kılan üçü ile mesna ve selase ve ruba melekleri 2'li üçerli, dörderli, kanatlı evet resuller olarak yaratan yezidu fil khalqi ma yasha Allah dilediği yaratılışı arttırır yani meleklerinin kanatlarını arttırır inellahi ala kulli şeyin kadira muhakkak ki Allah her şeye kadirdir ve inni mürselâtın ilehim bir hediye. Evet. Bu Hazreti Süleyman'ın elçileriydi, Resul'leriydi yani. Onları bir hediye ile göndereyim de bakalım onlar hangi cevapla dönerler. Hazreti Süleyman'a gönderilen elçilerdir. Belkıs'ın gönderdiği elçilerdir. Onlara da ne denir? Mürseliy. Yani, eğer biri bir yere elçi gönderiyorsa, Resul göndermiş demektir. فَاَرْسَهَلَا فِرْعَوْنُ fil الْبَدَا۪يلِ خَاشِرِينَ Bunun üzerine, Fir'aun Resullerini gönderip, milleti topladı. İnsan ya kendi Peygamberine elçilik yapar, Peygamberine halifelik yapar ya da İblise yapar, şeytana yapar, Firavun'a yapar. Yok Allah'ın Resulüne Resul'luk yapmak istemiyoruz derse biri, kendi tercihini yapmıştır. Tercih onudur deriz. Allah hepimizi gerçek manada iman edenlerden eylesin. Amin. Nebilerini, Resullerine iman edenlerden eylesin. Resulüne varis olanlardan eylesin. Resulüne Resul olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.